İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer hocam. Günaydın Gün can. Günaydın İzel Bey, merhaba. Ee, biraz abi. özür dileriz ee, biraz gecikmeli olarak. Yok rica ederim. Estağfurullah. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. çok teşekkür ederim. Hayırlara vesile olsun. Evet bu hafta ne var? Bu hafta ne yok diyelim. Ee, yabancı karikatür yok. <gülüyor> evet. Ee, yani Bolsonaro yok, Trump yok, iklim yok. Bu hafta hepsi yerli, yerli ve milli karikatürlerimiz. Ee, i̇nşallah yakında her şeyimiz yerli milli olacak. Evet, ee, Ali Bilge ile de biraz önce zaten etraflıca silah yapımındaki yerli milli gelişmeleri de inceleme fırsatımız olmuştu. Güzel ne olmuştu? güzel, Ne güzel. Ticaretimiz de işi şey olacak. Yerli ve milli paramızla olacak. Ee, biliyorsunuz Dışişleri Bakanı açıkladı ya geçen hafta evet. sonunda artık e, tamamen milli para birimlerimizle yapacağız. Birçok ülkeyle. Dolayısıyla ben de bu hafta minik bir katkıda bulunayım dedim. Ve bütün karikatürleri bizden seçtim Yerli karikatürler hepsi de çok güzel Karikatürler zaten konu, konu bakımından hiç sıkıntı çekmiyoruz Sadece çizdikten sonra bazı Sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama Olacak artık o kadar ee, ilk karikatür şeyden geliyor Uykusuz dergisinin çizeri Cem Dinlenmiş'ten Gerçekten Cem Dinlenmiş Yeni kuşaktan çalışmalarını çok çok beğendiğim Bir çizer Arabilerin ardından Bence ...çok anlamlı bir karikatür çizmişti... ...anlatamadım, o gün çok önemli bir konuğumuz vardı... ...kantı vardı hatırlayacaksınız... Evet, evet. ...fakat... E, ...bu haftaki karikatürü... E, ...o da çok enteresan... ...her şey olur başlığı altında... E, ...dört tane de anıt çizmiş... E, ...aslında bu anıtlar... ...bir anlamda geçtiğimiz günlerde yaşananların da... ...resimli bir özeti gibi... E, ...sağ baştan başlamak istiyorum... ...sağ üst baştan... E, bu anıtın adı ilk kepçe anıtı. Ormanlık bir araz arazinin hemen başında hatta biraz da şöyle içerisinde çoraklaşmış bir bölümde e, yok edilen ağaçların yerine bir kaidenin üzerinde yükselen e, görkemli bir kepçe. İşte anıt bu, kepçe evet. anıtı. Evet, ilk kepçe Kep anıtı. İlk kepçe anıtı, evet. E, hazin tabii. Kepçe anıtının hemen altında dörtlü zirve anıtı yer alıyor. Ee, bu anıtta da el ele tutuşmuş dört dünya liderini tanıyabiliyoruz her birini tek tek. Ee, Sayın Putin, Sayın Merkel, Sayın Erdoğan ve Sayın Macron. Ee, anıtın yanı başında hemen yanı başında duran bir vatandaş var görüyorsunuz. Ee, çizgili bir sweatshirt giymiş heykellere laf atıyor. Aman birbirinizle bırakmayın kaybolursunuz vatandaş ne olur ne olmaz e, emniyet tedbiri almış ellerinde pantolonun cebine sokmuş ceplerine evet bu ihtiyat prensibinin evet. bir başka örneğini görmüş oluyoruz basiretlilik prensibinin Ta evet. tamamen bu anıtımızın adı 400 ilrağı anıtı onun hemen sol alt köşesinde de solunda e, donan askerler anıtı var burada bir kaidenin üzerinde yanan e, iki meşale görüyoruz sarı mavi renklerde Cem dinlenmiş e, bu ironik çizimiyle biraz da geçen hafta Tunceli'de donarak e, şehit olan iki askerimizi e, bence saygı duruşunda bulunuyor. Evet, orada zaten ee, çiçekler de konmuş anıtını. Evet. İki meşelenin önünde evet, çiçekler, evet. De çiçekler de bırakılmış. Ee, aslında sol üst yer alan birinci anıtın çizimini anlatmayı en sona bıraktım. Çünkü bence en vurulcu ve anlamlı anıt o tam bir karan mizah şahitleri bence. Anıt naleye benzeyen bir havaalanı kulesi şeklinde. Hemen tanıdık geliyor zaten. Anıtın adı da Meçhul İşçi Anıtı. Yani evet. Daha fazla bir süze gerek yok. Evet reklamlarda çok kullanılan o kule böyle biraz kobra yılanını da bana hatırlatan nedense. Benziyor ve çok benziyor. Öyle bir resim de gördüm. Öyle mi? Evet o kuleyi de koymuş ön plana ve evet. meçhul işçi iç, anıtı diyor ölen sayısı da tam hiçbir zaman belirlenemeyen acayip bir şey evet yani... gerçek bir anıt gerçekten ee, aslında dört anıtta dört çizimde hepsi başlı başına birer karikatür yani tek başına birer evet. e, karikatür olabilecek e, çizgiler her şey ee... olur diyor zaten başlığında evet. da değil mi evet her şey olur İkinci karikatürüm, e, seçtiğim karikatür Hayati olduğundan hani geçen hafta gündemimizi en fazla meşgul eden konuların başında geliyordu e, gündeme. Gündemin başında geliyordu. Ahmet Kural'ın şarkıcı uyguladığı şiddet eylemi. Evet Hatırlayacaksınız, bilmiyorum evet. söz ettiniz ama e, bu Zekeriya Köy'de yaşanan e, menfur hadise bir süre daha böyle halkımızın magazin gündemine kalmaya devam edecek gibi. Herkes yazıyor bu konuda. Oldu. Bu tür olayların e, alt, kültür, alt kültürde nasıl algılandığına dair önemli bir vurgu yapıyor bence. E, karikatürde sıradan vatandaş bir ana kız var, göktenlerin ortasında bir parkta boş bir bank bulup oraya oturmuşlar. E, fon kırmızı e, çizim tamamen beyaz yani kırmızı beyaz e, çok güzel bir çarşın yapıyor ve ana kız da mutluluk içinde sohbet ediyorlar. Anne gülerek kızına soruyor. Çok dövüyor mu kız? Kız mutlu bir şekilde cevap veriyor. Canım ya aynı babam. <gülüyor> Gülmedim. Şimdi... Gülmedim. Duymadınız sansürle. Biple bu gülme sesini. Ben, ben de gülmek istemiyorum da olmuyor. <gülüyor> Komik işte. Karikatür ama bu değil mi? Evet karikatür. Yani bir, bir, bir, bir şekilde işlevi bu. Evet. Evet, e, kadına şiddet konusunda böyle e, geçtikten sonra bir başka ilginç konudan söz etmek istiyordum. Bilmeyeceğim bu defa. E, Aslı Alpar'ın e, Kafa Dergisi'ndeki çizimini görünce öğrendim. Her bir Kasım dünya vegan günüymüş. Mutlu olsun. Aslı Alpar'ın çiziminde bir koyun ile bir yavrusunu yan yana görüyoruz. Minik kuzu annesine soruyor, veganlar ne yiyor anne? Anne cevaplıyor, bizi yemedikleri kesin yavrum şimdi ben bu karikatürü aldım yanına da hemen Hürriyet Gazetesi'nin kıdemli çizeli Latif Demirci'den bambaşka bir karikatür fakat konu aynı karikatürde bir televizyon kanalının stüdyosu var kanalın adı Animal Planet sunucumuz ön planda konuyla sohbet ediyor hayvanlar gezegeni yani evet evet, evet. hayvanlar gezegeni Animal Planet eee Programın adı altyazıdan anladığım kadarıyla e, Alfa Sohbetler. Sponsor ise EBK yani e, Et ve Balık Kurumu. Arka planda e, ekranda otlanmakta olan bir e, ceylan görüntüsü var. E, Canlı yok e, öyle bir görüntü koymuşlar. E, sunucu ile konuğun kimliklerine gelince sunucumuz tanıdık Disima. Ben hemen tanıdım. Kırmızı başlıklı kız basalındaki e, Kırmızı başlıklı kızın Ninesini nideye indiren Kurnaz Kurt hmm. değil mi? Evet öyle e, Koruk ise e, Kırmızı başlıklı kızın ninesi değil ama O da andırıyor biraz e, Fakat iyi baktığımızda Canan Karatay olduğunu anlıyoruz hmm. Zaten biraz sonra e, Yazıdan da anlayacağız Surucu Kurt iştahlı bir şekilde Bakarak soruyor konuğuna Karatay hocam Veganlara tahıl kafa dediniz. Televizyonları yeni açanlar için konuya tekrar dönmek isterim. Evet tahıl kafa derken şöyle diye anlatmaya başlıyor Karatay hocamız. Evet tahıl kafa derken şöyle. Evet. <gülüyor> evet. Şöyle. Yani siz bilmiyorum ama ben küçüklüğümden beri kurtlardan korkmuşumdur. Daha doğrusu yani büyüklerim anlattıkları o kötü kurt masallarıyla beni bayağı korkuttular. Yani o kırmızı başlıklı kız işte küçük domuzlar hatta La Fontaine'in kurt ve kuzu farzları bile yani. Şimdi galiba Latif Temirci Canan Kar Karatay hocamızın kurtlardan korkmadığını mı vurgulamak istemiş? Ne diyorsunuz? Tabii cesur olduğumu. Peki. Yorum yok anlaşılan. <gülüyor> evet. Peki. E, Gül'ün son karikatürde o zaman izninizle geçmek istiyorum. Orada bir kolaj yaptım. Küçük bir kolaj yaptım. Eee Marikatürü yan yana getirmeye çalıştım. Birincisi Kemal Gökhan Gürses'in çok güzel bir portresi. Osman Kavala portresi. O işte, bir yılı geçti. İddianın olmaksızın özgürlüğü kısıtlanan Osman Kavala'nın o kıvırcık saçların üzerinde bir taç gibi onun sanat ve bilimle ilişkisini şimgeleyen çeşitli sembolleri yerleştirmiş. Kitap, tiyatro, film... ...müzik falan... Ya ...ne ararsanız var... ...o kılıcık, kılıcık saçlardan çıkıyor... ...pışkırıyor onlar... Ee, ...üstüne de Osman Kavala için... ...adalet diye yazmış... ...aslında bu çizim... ...kendi içinde de... ...büyük bir e, soru işaretini... ...barındırıyor... ...yani... ...niçin, neden... Ee, ...cevap ise bambaşka... ...başka bir yerli karitacılcımızdan geliyor yine... ...Halit Çekerci'den geliyor... O da Lacivert bir tabelanın ortasında kocaman harflerle hukuk sözcüğünü yazmış. Hukuk yazıyor Lacivert tabelada. da. Hukuk sözcüğünün altında ise Güncel e, yerli logomuz yer alıyor. Yerli üretim. Evet. Çok yakışmış. Çok bence de çok düşündürücü. Pek gülünecek bir tarafı olmayan. Zaten, evet. Karikatürlerden bir Ali Çekerci'nin de. Evet, evet çok yani hakikaten velud bir şey hafta olmuş yerli ve milli. Öyle. iklimi dışarıda bırakmana bir şey demiyoruz bu seferlik. Ee, yabancı karikatürlerden alıntı yapmadığım için dışarıda evet. kaldım maalesef. Türkiye'de pek karikatüristler henüz ilgilenmiyor anladığım kadarıyla. İlgilenenler var. var. var. Ee, hey. Haftaya bunlardan bir iki tane bulmaya çalışayım. Tamam. Ama umarım daha çok ilgilenilecektir. Söz olduk senden. Peki tamam. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İzler. ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok İzler Rosenthal ile haftanın karikatürleri.